Meo Voto Mithat Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, yani sayısız konu var konuşacak ama gene bu katliam üzerinde durmak zorunlu kılıyor çünkü çeşitli boyutlarla hem vicdanı hem hukuku feci şekilde yaralayan bir olay devam ediyor. Bu 35 evet. kişinin çocuğun öldürülmesiyle ilgili olay üzerinde. Biraz daha duralım herhalde. Senin bugünkü yazında da önemli bir nokta var. Yani bu yolun sonu İsrail'e çıkar. Yani devleti İsrailleştirir. Kürt sorununu da Filistinleştirir demişsin. Belki biraz onun üzerinde de dururuz. Üstelik de üçüncü yıl dönümü yeni oldu Dökme Kurşun operasyonunun. Evet. Belki oradan da birkaç gönderme yapma imkanı bulabilirim. Evet, yani doğru önemli bir nokta ben, ben yazarken de düşündüm. Hani İsrail'le kıyaslamalar yapmak belki bizde çok zor değil. Ee, ama Batı'da İsrail'i bir e, başka olay için kıy kıyas mesnesi karşılaştırma mesnesi olarak kullanmak e, fazla kolay yapılabilen bir iş değil. Yani e, tepki çeken bir iş. Daha doğrusu temkinle dikkatle yapılan bir iş. Şimdi e, ben de e, İsrail'le şişiyoruz derken o temkini e, elden bırakmamaya çalıştım ama özellikle... E, Hani Türkiye'de Müslüman mahvolduğu herkesin gözünde İsrail'in İslam alemine ve Filistin'in haklarına karşı nasıl kötü bir e, figür olduğunu biliyoruz. Başbakanın da uluslararası ve ulusal düzeyde popülarite kazanmasında İsrail'e yönelik eleştirilerin hatta saldırılarının da bir e, rol oynadığını da biliyoruz. O halde e, İsrail'le gerçekten bir karşılaştırma yapmak belki sarsıcı gelebilir. Sadece benim değil tabii. Yani bunun kamuoyunda daha çok paylaşılması e, başbakan, partisi ve tabanı üzerine bir etki yapabilir diye de düşünüyor insan. Şimdi İsrailleşmek ne demek? İsrailleşmek e, tırnak içinde teröre karşı... ulusal ve uluslararası hukuku ve tahammülleri gerektiğinde hiçe sayarak e, en sert şekilde e, hareket etmek demektir. Yani en sert tedbirlere başvurmak demektir. Sivillerin ölümünü e, fazla önemselemek demektir. E, terörist tanımını geniş tutmak demektir. E, i̇şte İsrail'in Dekbekoş'un Oper operasyonu 3. yılı dedin. Dökme koşun operasyonunun ne olduğunu da belki hatırlatmak gerekiyor. Yani yüzlerce kişinin, kaç kişinin ben unuttum tabi. yani bir de böyle bir yanı var. ya insan ölüm sayısını, ölü sayısını bu tür e, olaylarda akıllı tutmak da imkansızlaşıyor. Birden yuvarlak sayılara, üç yüz, beş yüz ya da yüzlerce evet. gibi rakamlara dökülüyor değil mi? Ben de şimdi e, hatırlamıyorum rakamı fakat e, anlatılanlar oradan çıkarılan e, özellikle Haretz gazetesinin, e, İsrail'in Haretz gazetesinin yazarı Amira Has bir hı hı. döküm yapmış ki e, hatırlanmak e, istenen şeyleri işte yani mesela o... asetilen oksiasetilen e, tüplerini kaynak için taşıyan bombalanması ve onlara grad roketi muamelesi yapılarak e, bombalanıp parçalanması gibi şeyleri 8 kişi sadece 4'ünün de zaten çocuk e, 18 yaşının evet. altında evet. olduğu gibi ya da mesela izin verilmeyen yani orada e, televizyonda ölüme e, yol açabilecek naklen ...yayından ölüm... ...gibi olaylar oldu. Çünkü... ...yaralananlara izin verilmemişti. Evet. toplamalarını evet. ambulanslara evet. falan. Böyle şeylerin... ...sayısız örneğinin rastlandığı bir olaydı. Şimdi mesela bugünkü çeşitli raporlardan... ...CM raporundan filan da... ...yaralananlara yardım... ...götürülmediği gibi şeyler görüyoruz. Onu, evet. onu okuyunca benim... bu senin e, İsrail benzetmen bütün aklımda bir e, şey çağrışım yaptı. Yani. E biliyorsun bir de e, İsrail bu tür durumlarda e, ya özgürlük falan diye da açıklama yapıyor e, yani hani e, ya da bugün e, Bahçeli belki de İsrail sahının en uç e, e, en uç kanatlarının bile e, konuşurken biraz daha dikkat edeceği bir usul kullanmıştır. Yani en faşist İsrailli e, siyasetçiden bile daha geride e, kalmıştır. Yüzde bir ihtimal bile varsa, sınırdan giren birilerinin e, terörist olması ihtimali varsa, bu ihtimal yüzde bir bile olsa... Sınırdan devlet, kanun dışı yollardan giren... Evet, kanunsuz e, Devlet bunları öldürmek zorundadır. Bakın, e, öyle sözler e, çıkıyor ki ortaya... aslında bunlar e, sanırım hani e, Avrupa faşistlerinin neonazilerinin hatta nazilerinin bu pervasızlıkta kullanamayacağı sözlerdir. E, belki yaparlar gereğini. Belki aynı şeyleri Bahçeli'nin düşündüğü şeyleri hayata geçirirler. Ama bu pervasızlıkta dile getirmeleri mümkün değildir. Şimdi böyle bir zihniyet e, etrafında Ee, bir devlet aklı oluşuyorsa yani başbakan esip gürleyip işte e, iblislikten şundan bundan söz ederken e, Muhalefet Partisi de bu kadar pervasızca insan öldürmeyi e, serbest bırakma taraftarı e, oluyorsa e, çok mahim demektir Şimdi dönüp dolaşıp bütün bunları nereye bağlıyoruz doğrudan kürtü Alo. Ah, yayında bir kesinti oldu. Evet. Biz o zaman tekrar bağlantı kurulana kadar şeyden devam edelim. Yani mesela Mazlum Derin İnsan Hakları Derneği'nin, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin... TTB Türk Tabipleri Birliği'nin disk ve keskin hazırladığı, devlet işçi sendikaları konfederasyonu ve kamu emekçileri sendikaları Konfederasyonu'nun hazırladığı ulu dere raporunda çok çarpıcı anlatımlara yer veriliyor. Karakolun bildiği ama e, müdahale edilemediği, uyarı yapılamadığı, bombalamadan önce tugaya bilgi verilmiş olduğu fakat müdahale edilemediği. Ve insanların kan kaybederek sırtlarda taşınırken kan kaybından öldükleri de. Yani Tugay komutanı yardımcısının ancak bir saatin sonunda asker çekildiği ve F-16'ların bombalandığı gibi ayrıntılar var. Yani olaydan sağ kurtulan Servet Encü'nün olayın olduğu akşam köyden. 3 köyden 7-8 kişilik olmak üzere toplam 40'a yakın kişi katırlarımızı alıp sınırı 2 kilometre kadar geçtik. Orada Iraklılardan mazot, şeker ve gıda aldık. Haftanın ve Sinat'a da gitmedik demeleri var. Köyümüz sınırdan 5 kilometre uzakta ilk grup sınıra yetiştiğinde askerin önlem aldığını görünce bize haber verdiler diyor. Evet, bu arada e, demin bahsettiğimiz bu ortak rapordan da isterseniz birkaç e, sonuç okumaya devam edelim. Kanat ve öneriler ve öneriler kısmında şunlar yer alıyor. Heyet e, konu olay yerinde inceleyen heyete göre olaya ilişkin olarak yapılan bir e, yargısız infaz olduğu, öldürülenlerin sayısı itibariyle toplu bir katliam niteliği taşıdığı bu birinci tespit. Bu olayın yıllardır hesabı sorulamayan ve terörle mücadele adı altında yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamı olduğu. Demin de aslında biz konuşurken bu noktaya dikkat çekmeye çalışmıştık. Yani terörle mücadele denilen şey de bu şekilde yapılıyor e, noktasını söylemiştik. E, bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil ve demokratik kitle örgütlerinin incelemede bulunmak üzere duyarlılık göstermeleri, e, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun toplumda infiyar uyandıran ve karanlık noktaları olan bu katliamı, bir an önce gündemine alıp gerekli incelemeyi yapması gerektiği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Birimlerinin olayı incelemesi gerektiği, katliam sorumluluğu faalilerinin yargı önüne çıkarılması için tüm kurumlar ve üstüne düşen görevleri hakkıyla yapması, etkili bir soruşturma yapılabilmesi için olayda sorumluluğu bulunan askeri ve sivil tüm yetkililerinin bombalama emri verenler dahil, soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevlerinden açığa alınması savcılık ve idare birimlerin sorumlular hakkında ivedi olarak etkin bir soruşturma yapması, sorumlular hakkında açılacak kamu davasının adaleti sağlaması ve kamu vicdanının rahatlanması gerektiği gibi şeyler yer alıyor. Evet. Öneriler. Yani devletin öldürülenlerin ailelerine tatmin edici, acı ve elemlerini hafifletici maddi ve manevi tazminat vermesi ve bunu da minnet olarak yapmaması gerektiği belki bir tek bu konuda Kişiye özel yüksek tazminat Verileceğini açıklayan Beşir Atalay'ın Bir açıklaması var Beşir Atalay e Yani şeyde de diyor ki Kürt sorununun çözümünde bu raporun sonunda Şiddete dayalı politikaların Bu tür karanlık eylemlerin zeminini Oluşturduğu bu sebeple Hükümetin politikasını değiştirerek Demokratik ve barışçıl Çözüm geliştirmesinin bu olayla Birlikte bir kez daha elzem olduğunu Ortaya çıktığını kanaatine varılmıştır diyor ve eklerinde de cenazelerin köylüler tarafından taşındığına dair fotoğrafların yol, olay bölgesine giden yolun fotoğraflarının cenazelerin hastanede rastgele yere bırakıldığına dair fotoğrafların otopsinin hangi koşullarda yapıldığını gösteren fotoğrafların 35 kişiye ait otopsi tutanaklarının ve olay bir yerinde bombalama sonrası kalıntıları ve sınır taşını gösterir fotoğrafların bulunduğunda söylüyorlar. Mazlum Der, İnsan Hakları Derneği, KESK, TBB, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Barış Meclisi ve Disk Genel İş Sendikası'nın genel için açıklamalarıydı. Evet tekrar bağlantı bir teknik arıza yaşadık. Merhaba tekrar Mitat. Merhaba merhaba. Evet ben de Farkında bile değilim. Konuşmaya devam ediyordum da e, sizden ses gelmeyince şüphelendim ve telefona baktım ki kesilmiş. Senedini ben de anlayamadım. Elektrikler de kesikti şimdi bulunduğum yerde. Ama neyse böyle bir e, akşam oldu. Evet biz de o arada bu ortak rapordan bazı çarpıcı bölümleri okuma e, nakletme fırsatı bulduk. Mazlum der ve işte evet. İHA denir evet. filan Uludere raporunda. Evet yani şimdi bu yazında iki, ön, üç, iki önemli yan e, görülüyor tabir caizse benim böyle bir değerlendirme yapmam <gülüyor> mümkünse birisi e, birkaç defa üst üste katmerli öldürülmesi işte medyanın devlet ve medyanın yok sayarak işte haber bültenlerinin e, her türlü insani şeyden arındırarak ve saptırarak vermeleriyle ve işte hükümetin Susması ve temsilci yollamamasıyla ve başbakanın da ve başbakan yardımcısının da resmen özür dilemeye gerek olmadığını söyleyen kendi hükümetinden evet. başka herkesi suçlayan havalarıyla belki de dört defa daha evet. katledilmiş oldu bu öldürülen 35 kişi diyorsun. Birinci bölüm buydu önemli gördüğüm benim naçizane evet. İkincisi de işte çok tehlikeli bir. Topyekün savaş yaklaşımı refleksi ve İsrailleştirme durumu. Evet, şimdi zaten bu meseleyi tartışırken sadece kurumların, istihbarat savaşlarının rolünü tartışmak bana biraz gerçekten konunun özünden sapmak gibi geliyor. Burada istihbarat alanında ne gibiydi, tartışmaların ne gibi, Ee, hataların yaşandığını e, bilmek aslında çok kolay değil. Hatta bir süre sonra eğer tartışma buraya hapsedilirse, kimsenin herhangi bir e, berrak görüşe sahip olması bir e, Mümkün olmayacaktır. Bu bir yana tam tersi olacaktır. Bir muğlaklık, bir kafa karışıklığı e, ortaya çıkacaktır. Yani meseleyi istihbarat, işte kim emir verdi, nereden geldi bilmem ne. Ora, ora, e, bu, buralardan spekülasyonla tartışmaya devam edersek, e, yazılar, basın vesaire buraya yoğunlaşırsa olayın özü e, gözden kaçacak, unutturulacaktır. Bu olayın özünde e, Kürt sorunu ve e, pek sorununa yaklaşım vardır. Yani Kürt sorununa yaklaşım işte görüyoruz. Nerede bir vesile çıkarsa birileri bu, bu, bu hükümet olmayabilir ama burada MHP. Bazı durumlarda MHP olmayabilir başka birileri olur. Ama Türkiye'de kayda değer bir kesimi temsil eden, bazen büyük bir kesimi temsil eden birileri Kürtlerin e, doğrudan doğruya e, duygularını, ruhunu yaralayacak e, açıklamalar yapabiliyorlar, tavırlar koyabiliyorlar. Yani Kürtlerin hala burada kabul edilmemesi, sindirilmemesi, e, onlara karşı ayrımcılığın, nefretin dışa vurması. Söz konusu olabiliyor. Ee, mesela e, hiç saklamaya gerek yok. E, çoğumuz günlük tanıklıklardan biliyoruz ki burada 35 kişinin öldürülmesine ortalama Türk tırnak içinde Türk'ün de öyle büyük bir kahırla yaklaştığı söylenemez. Yani ya ya bunlar PKK'lı olabilirdi belki de PKK'lıydı ya da olacaklardı zaten gibi bakanlar da hiç az değil. Efendim zaten kaçakçılık yapıyorlar da o yolu biliyorlardı. Bir tür su, tesisiz, su yerinde su yolunda kırıldı gibi bakanlar da çoktur. Aylakat biz ölürken de yalnızız der diyor ya e, Hasan Cemal'e yazdı? yani sevincimizde de yalnızdık, ölümde de yalnızız diyor biz Kürtler. Aslında bu bir duyguyu, bir algıyı, bir ruh halini yansıtıyor. Şüphesi sürüklendi Kürtlerin yanında olan Türklerin e, yanında olan Türkler de vardır. Fakat e, bir yerden sadece bir yerden bile e, bu bu sözleri bu yaklaşımı duyan Kürtlerdeki ruh hali hiç şüphe yok çok ağır olmaktadır Yara çok derin olmak. Telefon mağansı devam ediyor mu? Evet evet dinliyoruz. Ha, yani ben ses gelmeyince evet, yine evet. şüphelendim bizden. Şimdi bu yanı var. E, 33 koşun neden büyük bir yere bıraktı? Yani sadece kasten yapıldığı için mi? Yani Mustafa Muğla'nın onları kasten öldürdüğü için mi? Hayır. Gene ölüme layık görülmeleri, ölüme müstahak görülmeleri, bu kadar kolay müstahak görülmeleri, o 33 kişiyi bütün Kürtler'in... şekline getirmiştir. Yani Kürtlerin derin bir travması haline sokmuştur. Ben başından beri şu fark edilmesi için uğraşıyorum. Bu büyük bir travmadır. Yani Kürtlerde on yıllarca yüzde ki hani dersin gibi otuz üç kursun gibi eski daha eskilerdeki gibi on yıllarca sürecek travmadır ve bugün başbakan bugün hükümet bugün başka çevreler bunun farkında bilgiler bu derin travmanın farkında olamama hali Türkiye'yi bölen bir haldir, Türkiye'yi parçalayan bir halidir ve bu kadar bir devletçi üslupla olayların üstünü örtmeye çalışmak özünü örtmeye çalışmak da bir suçluluk çırpılışıdır hükümet İşte dolduruşa da Geldi biraz biraz da inanarak Yaptı işte her onlar Predatörler gelecek ve bu Türk Teşhisinde PKK'yı bitiren e, Hamlileri yapacağız e, Hareket eden her canlıyı Vuran bir ruh hali yarattılar Gönlük e, ayrıntılar Son zamanlarda Toplu PKK'li Ölümlerinin yani 30'ar 40'ar 50'er e, ölümlerinin Bu kadar olması bile Basın böyle yansıtıyordu diyelim hani onların bir zaten havasıyla sunulması da artık toplu PKK'li öldürmeyi bir tür malifet sayan e, refleks oluştu. Ve evet. yine aslında e, dün açıklanan bu İnsan Hakları Derneği mazlumlar ortak raporundaki e, yargısız infaz ifadesi de akla geliyor. Yani terörle mücadele adı altında yürütülen şeyin nasıl yürütüldüğü de aslında bu 35 kişinin ölümüyle tekrar gündeme gelmiş oldu. E şüphesiz öyle yani şunu söylüyorum devletin ve Öldürme hakkı sınırsız değil, savaşlarda da sınırsız değil. İç çukukunda da kendi ulusal sınırları içinde de sınırsız değil. Bunun şartları vardır. Şimdi e, PKK'li oldu mu? Yani militan silahlı militan işte arazide varslandı mı? Ne durumda olursa olsun Öldürülebilir gibi bir araç kabul var toplumda. Fakat hukuk buna bu kadar açık imkan vermiyor ki çatışma halinde başka bir yol yoksa. Ee, ancak öz, e, silah kullanabilirsiniz, ancak vurabilirsiniz. Bomba atmak ise, ya yani bu e, ancak savaşta olabilecek bir şey. Yani topluca bir yerde bulunan bir kişiliği kişiler üzerine saldırı amacı yokken e, saldırı haline değilken bomba atarsanız kendi iç hukukunuzu da savaş uykumu da zorlarsınız. Şimdi sanki böyle bir sınır yokmuş gibi rahatça. E, hani bombaladık öldürdük falan diyor. Bu da İsrailleşmektir işte. Evet. Şimdi nokta operasyonlarından söz ediliyor. On yıllarca işte e, İsrail yapmadı mı bunları Filistinlilere? E, bilmem liderlerin arabalarını evledi bombaladı çoluk çoluk öldürdü e, ve buna hakkı olduğunu söyledi. Üstelik e, böyle davranırsanız İsrail'in uluslararası toplulukta e, yani içine düştüğü duruma Ee, düşmekten kolay kurtulamasın. Nedir İsrail'in durumu? Birleşik Devletler kararlarını takmıyor. Yani ben evet hukuka aykırı olduğunu biliyorum yaptığımın ama ben hukuku takmıyorum diyor. Evet yani bu bağlantı özellikle işte bu son Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin bölgeye helikopter ve ambulans gönderilmediği için can kurtaran 13 yaralının köylülerin sırtında öldüğü saptaması gibi. Mesela Amirahas'ın da işte Haret'te yazdığı evet, yazıda evet. çok çarpıcı bir şey var. Askerlerin gözünün önünde 50 ya da 100 metre önünde ve yaralı baba oğlunun kolları arasında ölmesini seyrediyor. Bütün Kızıl da Amerika'ya da telefonlar ediyor. Pili bitene kadar telefonun. Ondan sonra da iş bitiyor ve babanın kolları arasında ölüyor. Bir ikincisi de ölüyor ve asla ambulans göndermiyorlar ve bu şekilde ölümüne göz yumuyorlar. Sonunda da bir şey yazmışlar. Kahane haklıydı diye de bir not bırakmışlar pislik. Peki şeye. şeyi düşünün yani e, bu, bu, bu görüntüler, bu bilgiler üstüne tabii ki katlan e, eklenerek de çünkü halk arasında e, kulaktan kulağa yayıldığında Bu e, acıyı ifade, daha etkili ifade etmek için üstüne bir şeyler de ekledim. Dramatize de edilebilir ama zaten çıplak hali yeterlidir. Bu e, anlattıklarımızın bu raporlarda yer alınır. Bunlar yayıldıkça nasıl bir öfke yaratacak? Bunlar yayıldıkça nasıl bir e, kırgınlık, nasıl bir yararlanmışlık yaratacak? Ve bunları kim aşacak? Ne zaman aşacak? Yani hükümet bugün olup bitenin, bana göre Türk kamuoyu olup bitenin farkında değil. Olup bitenin farkında e, bu kastin yapıyor desem hakikaten e, hani, bu ülkeden bütün umudu kesmek gerekecektir. Şu görüntülere bakınız, battaniyelere sarılmış cesetlerin başında bekleyen insanlar e, ve çoluk çocuk bu insanların nasıl öldüğü bu hikayeler O kuşaktan kuşağı devam edecek akıntı 33 300 lirin gibi 40 evet, lirli bir çok derin bir yara olarak yine kanamaya devam edecek yani bu bu bu bu, bu gerçek ortadayken özellikle başbakanın, ve bakanın mecliste dün yaptıkları konuşmaları dinleyince. Ee, bir akıl tutulması nasıl geliyor aklı başka bir şey gelmiyor ya nasıl göremiyorsunuz insan bu kadar zor muydu ee, evet burada bir hata var burada bir kasıt da olabilir bazılarının oyunu da olabilir biz bütün bunları inceleyeceğiz çok üzgünüz özür diliyoruz şimdiden özür diliyoruz demek bu kadar mı zordu olayı bu şekilde yapıcı yaklaşmak yaraları sarmak için yaklaşmak bu kadar mı zordu? Evet maalesef yani bu medya olarak da onun bir parçası olmaktan da insanın e, utanç duyduğu... E, hiç şükrü yok yani bir, de, bir sadece gerçek. şey değil ya bu yani medyanın yaptığı sadece utanç duyulacak bir şey değil. Aynı zamanda bir aptalca bir şey yani siz e, yani internet çağında bilmem bilgi çağında iletişim çağında... Olayların üstünü örtebileceğinizi, gizleyebileceğinizi düşünerek hareket ediyorsanız, e, söyleyecek tek söz aptallık. Ama etkili oluyor işte. Yani Birçok insan sağda solda gördüğümüzde ya onlar da kaçakçılık yapmasaydı canım diyebilecek bu, duruma bu. geliyorlar yani. E, tıp terbenin meselesinde on yıllarca evet. kendi kendimizi kandırdığımız gibi bu konuda da dünyaya karşı kendimizi kandırmış oluyoruz. Yani bu da aptallık işte. Evet. Yani bir başka boyutu. Ee, sonuçta bütün dünya ajanslarında e, olayların bir sürü yer alacak. Ama e, biz burada başka türlü bileceğiz. Bu da bir başka türlü İsrailleşmektir biliyorsun. İsrail'de bir iki gazete dışında hepsi e, devleti savunan e, e, Her her şey, her, her şartlarda kastına duran bir tavır sevgiliyorlar. Evet, biraz önce. Ama ölmeyi... bütün dünya biliyor. Evet. Orada olup bir hemiterin Evet, bir öyle. Orada olup biten. Bir an önce, biraz önce okuduğum Amira Has mesela çok ender rastlanan İsrailli gidiyor Levi var. Bir de işte isimlerini birer ikişer sayabileceğimiz evet. çok önemli gazeteciler var. Ama onların dışında tabii orası da çöl gibi yani medya olarak. öyle çünkü bu bir yapısal mesleddir bu bir yapıdır yani siz öldürmeyi bu kadar meşru ölüm karşısında bu kadar soğuk ve acılar karşısında bu kadar acımasız olursanız başka da tutacağınız yol kalmıyor yalan işte yaptıklarınızı örtme kötü bir propaganda bilinmem sarılma. E, falan saldırgan, öfkeli, hırçın olma. Bunun dışında seçenekler kalmıyor ki zaten. Yani o de İsrail bir modeldir. E, 40 yıldır, 50 yıldır, e, 60 yıldır diyebiliriz. Ama en az bir 40 yıldır bu zihniyette yönetilen, e, genellikle bu hakim olduğu bir e, devlet yapısından söz ediyoruz E şimdi Türkiye'de de 30 yıl oldu. sonunda sıcak çatışmalar başlayalı 30 yıl oluyor. Ve bu 30 yıl içinde oluşan devlet refleksi, devlet bakışı ee, çok etkili. Yani başbakanı da e, bazen farklı hissediyor diye düşünenler vardır. Doğrusu bu olay karşısında üzülmediğini ben de düşün. İlk günkü yüz ifadesine bir bakım olayın duyulduğu gün e, açıklama yaptığında yüz ifadesinde acı vardı. Dün ise hırçınlık ve eski vardı. Ve acıdan iz kalmamıştı yani. Evet. İşte bu hale geliyorsunuz. Böyle bir politika böyle bir bil savunursanız geleceğiniz yerde yüzünüzde ifademizde dilinizde budur. Evet ve insanın nefesini kesecek bir çifte standart örneği de oluyor. Hem İsrail konusunda hem de medyaya e, hitabı evet. konusunda insan evet. Evet. diyecek şey bulamıyor. Evet yani evet. belki burada bitirmemizde de yarar ve Biraz kesinti de oldu ama e, bu Yok, yıl, yıl... Zaten hani, e, bu mesele etrafında galiba bizim de kızgınlığımız var. Evet. E, Da derin tahliller yapacak halimiz olmuyor Hı. bu duygu için e, duygular içinde de, ben öyle ee, öyle. ama ben sürekli dönüp şunu söylüyorum çok derin bir yara açılmıştır bu yara insanidir sosyaldir, siyasidir ee, bunun farkına bir an önce varmak gerekiyor eğer e, bir arada yaşama isteğimiz varsa evet çok teşekkür ederiz evet. görüşmek teşekkür üzere